Oh yeah. Kainat, bugün 16 Kasım Pazartesi, yıl 2015, ay 11, gün 320 Kasım 9, 1437 Hicri Sefer 4, 1431 Rumi Kasım 3, günün şiiri, farelerle insanlar, şükret fare, bu kapana şükret, yüzüme bakma öyle acı acı, gözünü mü uydum, derini mi yüzdüm? hayanı mı vurdum, Şişlemek elimdeydi, gazlamak elimde, diri diri yakmak elimde, diri diri gömmek elimde. Elini kalbine koy da söyle. Karını mı astım, kızını mı kestim, yuvanı mı bozdum? Yo fare, olmaz fare. Şunun şurasında minnacık bir kapan bu. Ne tank, ne top, ne tayyare. Uktay Rıfat. Günün Tarihi 146 yıl önce bugün 16 Kasım 1869'da Akdeniz'i Hint okyanusuna bağlayan Sübeş kanalı açıldı. Büyük, Büyük saatli marif takvimi Kes Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madre, Can Tom Bilbe, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Kiss the Devil Şeytan Öp Eagles of Death Metal grubundan dinledik. Bu son Paris Batakna Konser salonunda tamam, tamamlanamayan parçada buymuş çalınan. Neden bahsettiğimiz de aşikar herhalde. Tarihte bugüne geçelim ondan sonra bir şey yaparız. 1532'de Francisco Pizarro ve adamları Inka İmparatoru Atahualpa'yı Kahamarka Savaşında ele geçirmişler ve bu e, yandılar üzerindeki beyaz adamın büyük hakimiyetinin ön, önündeki en önemli engellerden birini kalkması demek oluyor. Sonra can canlı yakarak öldürüyor. Bizarro evet. Atavali. Evet. 1885'te de Kanadalı Asili lider Metis O da bir Kızıl kızılderili Manitoba diyorlar Manitoba'nın babası Louis Riel, Louis Riel Vatana ihanetten idam edilmiş Atahualpa gibi Ama arada 350 yıl var Ondan sonra 1940'da da Bir başka Katliam var işgal altındaki Polonya'da Naziler Varşova gettosunu dünya dünyadan kesiyorlar. Dünyayla irtibatını ihtilattan men ediyorlar. Ondan sonrası korkunç bir Duvar çekiyorlar ve duvarların geçişi, sadece geçiş koydukları yerlerde de daha önceki filmlerden ve kitaplardan okuduğumuz üzere ya da oradan giden insanların anlattığı veya gördükleri üzere ufak geçiş alanları kuruyorlar. Bu geçiş alanlarından geçebilenler geçiyor geçemeyenler 1943 ve 44'teki büyük toplama durumlarının ardından toplama kamplarına gönderiyorlar. Diğer kamplara büyük kamplara gönderiliyorlar Kettolardan. Ve ardından da e, Polonya nüfusunun bir kısmını oluşturan Nehudiler buralarda öldürülüyor gazodalarında. Hayatını kaybediyorlar. Varşova e, gettosunda da tarihin en şanlı ve kanlı biten ayaklanmalarından biri oluyor. Nazilere karşı. Evet. Haberlere geçelim. Fransa'nın başkenti Paris'te evvelki gün düzenlenen ve 132 kişiye çıktı ölenlerin. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kanlı saldırı biraz önce çaldığımız parçada da Eagles Death Metal'ın son konseri Paris'te Bataklan konser salonunda verilirken çok kordone en az 3 grubun katıldı. Yok, belki de en az 4 gruptan bahsediliyor ya da 3 ayrı ekip tarafından en az 132 kişi öldürüldüğü de açıklandı. Günün tarihinde de şimdiden atalım o zaman. 13 Kasım saldırıları yani geçtiğimiz e, Cumartesi, e, Cuma akşamı yaşanan saldırılar. Avrupa'da 191 kişinin öldüğü Madrid saldırılarından sonra en çok can kaybının yaşandığı terör saldırıları olarak tarihe geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana deniliyor ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana da yaklaşık 70 sene geçmiş durumda. 2015 ve 2000 bitişinden 2000 1945 ve 2015 tarihler arasında 70 sene geçti ve bu tarihten beri e, Avrupa'da yaşanan en kanlı ikinci terör saldırısı olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz e, gün geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar e, bir çetere tutmuşlar TRT Haberin sitesinde. İspanya'nın Barcelona kentinde 19 Haziran 1987'de 21 kişinin hayatını kaybettiği ETA saldırısından bahsediliyor. Kuzey İrlanda'da İran'ın bomba yüklü saldırısından bahsediliyor. İtalya'nın Kızıl şehir olarak bilinen Bologna'da Bologna. evet, Trengrın'daki saldırısından bahsediyor. Aşırı sadece bir örgüt tarafından üstlenilen ve liste devam ediyor. Aynı zamanda çok yakın tarihlerine de geliyor bu. Londra'da 7 Temmuz 2005'te sabah saatlerinde Dört terörist tarafından arda, arda yapılan dört eylemde 56 kişi hayatını itirmişti. 2011'de Breivik'in yaptığı saldırı var Norveç'te. Burada da 77 kişi hayatını kaybetmişti. Neresini bir tek kişi katletti? Tek kişi. Bu da tarihin en büyük tekil katliamı olsa gerek. Breivik. In, Breivik in katliamı, evet. Breivik. Evet. Onda da bu aşırı sağcı. Yani önce patlama gerçekleştiriyor Norveç'in başkenti Oslo'da bir parlamentoya yakın bir binadaydı yanılmıyorsam. Oradan da kaçıp aynı gün Utöya adasında işçi partisinin gençlik kampını basıp 69 kişi de orada tek tek vurarak öldürmüştü gençlik evet. konsej gençleri öldürmüştü. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en kanlı saldırı İspanya'nın Madrid kentinde 11 Mart 2014 tarihinde gerçekleşmişti. 3 aylık trene yerleştirilen bombaların patlaması sonucu 191 kişi ölmüş ve yaklaşık 1800 kişi yaralanmıştı. Onun El-Kaide terör örgütü El-Kaide bağlantılı bir grup üstlenmişti Madrid saldırılarını. E bu içinde bulunduğumuz sene içerisinde de çok barışçıl bir şekilde geçirmedik. Aynı zamanda girmedik bu seneye de. Fransa'dan bahsediyoruz yine. 2015 senesinde 10 ay Aralık'ta iki farklı terör saldırısına hedef oldu. Başkent Paris'te 7 Ocak'ta mizah dergisi Charlie Hebdo ile başlayan ve toplam 3 gün devam eden saldırılarda 17 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından operasyonlarda 3 terörist ele, ölü ele geçirilmiş diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Ve başkent Paris'te Charlie Hebdo saldırısından 10 ay sonra geçtiğimiz Cuma günü 6 farklı noktada arda arda düzenlenen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetti. 350'nin üzerinde kişi yaralandı. Bunların 90'ının 90 ağır olduğu söyleniyordu. 6 farklı noktada gerçekleşen saldırılarda 7 teröristin, terörist olarak nitelendirilen kişinin öldürüldüğü öl ya da öldüğü ve saldırıların da IŞİD, IŞİD adlı örgüt ya da DAEŞ örgütü tarafından üstlendiği aynı şekilde yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Tarihi günlerden geçiyoruz yine. Evet. Son zamanlarda çok sık geçiyoruz sarihi günlerden ama. Her gün hemen hemen değişiyor. Üstelik de yani Paris zirvesine, Paris'teki iklim görüşmelerine iki haftadan az bir zaman kala oluyor. Bu çok şey yani. Orada da çok büyük yani dünyanın gezegenin en büyük tehlikesi, tehdidine karşı yükselen bir iklim mücadelecileri hareketinin Paris'te büyük bir muazzam bir e, kitle gösteriler zinciri yapacağı yapması bekleniyordu. Onu da etkileyecektir. Merak etmeyin Sarkozy çözecekmiş. Bütün şüphelileri ev hapsi ve elektronik kelepçe önerisinde bulunmuş. Şüpheli olarak görülen herkese. Ama sorun şu bu saldırı gerçekleştirenlerin Fransa vatandaşlığından daha ziyade, Fransa'da bulunan insanlar olmasından daha ziyade Belçika'da yaşayan insanlar olduğu da söyleniyor. Ne olacak o zaman Belçika'da mı ...aynı şekilde Fransız hükümeti kelepçe takacak. Belçika, daha doğrusu Belçika'da yaşayan insanlara ...şüphelilere de mi aynı kelepçeyi takacaklar... ...ya da ev hapsi uygulanacak. İlginç durumlar, çeşitli yorumlar var... ...bu saldırılar üzerine. Bunlardan da bugün bahsedebilme evet, bu fırsatı bulursanız... ...Antalya'da Giberek'te toplanan... ...G20 zirvesinde de... E, ...benzer bir öneri de... ...şeyden gelmiş... ...Cumhurbaşkanından başrolde... ...zaten Dav Davutoğlu'nu hiç görmek... ...söz konusu bile değil... O, Antalya Belediye Başkanı ile sıkışıyor falan sadece öyle görünüyor. Yani buradaki temsiliyet düzeyi farklıdır demek ki. Evet ve şey oradan hükümet yanlısı gazetelerin tamamının aşağı yukarı aynı manşeti vermişler. Terörü bitirmenin yolunu Erdoğan açıklamış. Dünya ne ve bastırın parayı çözelim demiş. Gerçekten bunu demiş mi? Evet. Kolektif teröre net tavır alalım demiş. Parayla yani. Parayla çözeceğiz. Dünya sermayesi finansal, finansal terör. Kıskanç işveren çevreleri ellerini açarlarsa terörün beli kırılır demiş. Ee, ama tam böyle olmayabilir bu. Tabii bilmiyorum ama. İlk anlaşmanın da sağlandığına dair haberler var Taraf Gazetesi'nde ama hangi sınırlar olduğunu bilmiyorum. İlk anlaşma sınır güvenliği deniliyor. Türkiye'nin Suriye'li olan sınırı mı yoksa Türkiye'nin Yunanistan'la mı olan sınırı hakkında hangi hangi sınırla hakkında olduğunu bilmiyorum açıkçası. Türkiye Fransa sınırıdır belki. Bu aralar Avrupa daha fazla Türkiye'nin Yunanistan'la olan sınırıyla e, alakadar. Hatta bunu promote etmek için, bunu ön plana çıkarmak için elinde topladığı göçmenleri de Türkiye üzerinden diğer ülkelere dağıtma gibi çeşitli planları vardı. Bunun peşinde hala koşturduyduklarını zannediyorum. Ama muhtemelen Yunanistan sınırıdır. Bakalım önümüzdeki günlerde belli olur. Evet. Bu... Şimdi şeyi biraz bu hafta sonunda yer alan bu büyük saldırı üzerinden ne getirip ne getiremeyeceğini de konuşacağız. Tabi yalnız bu, bu saldırı tek değildi. Sadece dünyanın en önemli merkezlerinden biri Avrupa'nın da kalbi durumunda bulunan bir şehrin ee, Paris'in vurulması tabi bütün dikkatleri onun üzerine topladı. Mesela Fransız polisi ayrıca sa Paris saldırılarıyla ilgili bir şüphenin de fotoğrafını e yayınlamış durumda Abdüs Abdüslam Abdüssel, Abdesslam Salah diye geçiyor 1989'da. O da çok acayip bir durum. Elçikalı. Böyle durumlarda yayınlanıyor mu? Mesela Türkiye'deki bu insanların ismi söylendi diye ardından gazeteler e, bu insanlar sizin yüzünüzden karşıda suçlamasıyla itham edilmişti doğrudan başbakan tarafından. Şimdi hükümet internet sitesinde şüpheli olarak gördüğü kişinin fotoğrafını yayınlıyor ki saldırıdan bir gün sonra yayınlıyor bunu. Bu normal bir şey mi? Yani Türkiye'de böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Farklı tamamen bir uygulama var. Yani şu var. Kordone bir saldırı. E, oldu muhakkak bunun. Ve bir e, yani özellikle şeyde e, Eagles of Death Metal diye. Aslında Death Metal e, müziği de yapmadı. Evet, Death Metal ile alakası olmayan bir, şey. olmayan bir grup. Pataklan konser salonunda orada e, şey yapıyor saldırı e, çok büyük büyük ölüm sayısı orada gerçekleşti e, saldırganlardan dördü baya oraya konsere gidenlerin üzerine a, makine tüfeklerle ateş ediyor kamyonet evet. görüntüleri de var ve polis gece yarısından sonra Girdiği zaman içeri üçü kendi bombalarını patlatıyorlar göğüslerindeki. Rehin almış oldukları insanlar olduğu söyleniyordu. Evet birçok rehin hep Herkes gitti tabi. <gülüyor> Ardından rehinelerin kurtarıldığına dair haberler de geldi ama. Bazı evet, rehineler. Bazı rehinelerin. Bir dördüncüsü konser çünkü zaten yüzlerce binlerce insan var belki de. Bir dördüncüsü de e, vurularak öldürülüyor ama düşerken bombası gene de patlıyor. Yani öylesine artık katmerli durumlar var. Bir Kamboç, Lüptikamboç diye bir restorana da e, ateş ediyorlar. Bir futbol maçında da Fransa, e, Almanya arasında dostluk maçında da e, onun dışında da bombalar patlatıyorlar. Otoparkta Otoparkta. Hatta şey de var orada. O patlamanın sesi de işte stadyumdan duyulduğu, duyulduğu zaman e, maç bir ara veriliyor. Sonra insanlar stadyumun içerisine iniyorlar. Sağının içine iniyorlar. Ve e, Marsil şarkısını, Marşı'nı söyleyerek de, işte. evet, e, söyleyerek de stadyumu terk ediyorlar. İlginç evet. görüntüler var. Yani net bir şekilde hangi süreçte neler olduğunu anlayabilirsin. Mesela Kamboçya'daki restoranın hemen ardından, patlamanın hemen ardından eee bomba, canlı bombanın yeleğini kaldıran polislerin yaptığı şeyi görebiliyorsunuz. Ee, araştırmayı olay yeri incelemesini görebiliyorsunuz net bir şekilde nasıl yapılıyor, yapıldığını. Gazetelerin orada görüntü almasına izin verilmiş bir şekilde Yani alışkın olmadığımız şeyler bunlar. Yani bizde katliamlar görüyoruz. Bunlara oldukça sık rastlıyoruz hatta içinde bulunduğumuz yıllarda. Evet, i̇çinde bulunduğumuz evet. 3 yıl içerisinde. Ama böyle şeffaflık ve böyle şeyle alakalı olan durumlarla pek açık değiliz. Türkiye'de... Gerek böyle saldırganın suratının ifşa edilmesi, aranması gerek böyle polisin yaptığı araştırmanın kameralar tarafından çekilmesi gibi durumlar. alışkan olmadığımız durumlar bence. Evet Türkiye'de hiç alışık olunmayan şeyler tamamen bir gizlilik ve üstü kapalılık hakim tabii. Hatta şey şeyde. olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Dün ee, insanların anması sırasında yine bu bomba ihbarı yüzünden insanlar apar topar kaçmışlardı. Mum ve şey bıraktıkları şeyin üzerinden. Evet, Çiçek şeyin üzerinden. Panik. Buna benzer bir durum. Yine bir bomba ihbarıyla alakalı olan durum da Ankara saldırısı sonrasında yaşanmıştı. Ankara saldırısı sonrasında Adana'da polis Anmanın yapılacağı tren garının etrafını sarmıştı. Gerekçe olarak da bir tane şüpheli paketin orada bulunması, içinde ne olduğunun bilinmemesi. Bir ağacın yanında bulunan paketin bulunması olarak söylemişlerdi gerekçelerin. Ee, i̇nsanlar da kaçmak yerine tam tersine bombanın üzerine gidip kalabalığın arasından çıkan bir kişide eline aldığı bombayı, bomba süsü verilmiş ya da bomba olduğu düşünülen poşeti yere atıp ardından polislerin üzerine atmıştı. Yani tam tersi durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz evet. iki olayı karşılaştırmak Şeyden... doğru değil ama çok acayip görüntüler de vardı bir videoya kaydedilmiş arka kapısı evet, evet, o çatıdan evet, kaydedilmiş bir video. muhabiri Daniel Pseyni galiba oturduğu apartmanın penceresinden çekmiş bu görüntüleri Can Dündar'ın yazısında bahsediyordu ve işte hayata açılan daracık kapıdan çığlık çığlığa çıkan rehineler pencerede asılı bir kadın diyor. dakikalarca asılı kalmış sonra kurtarılıyor onu görüyorsun yani Elleriyle tutunmuş bir şey, Yerde can çekişenler, ölenler var. Kanlar içinde sürdü. Evet videoda gösteriyor hepsini. Ve şey keskispas diye bağırıyor. Ya seninin kendisi sesi ya da başka birinin ama çok yüksek sesle ne oluyor diye bağırıyor. Sonunda da lütfen söyleyin siliuple keskispas diye tekrarlıyor diyor. Yani çok geleneksel Fransız nezaketiyle de Bağdaşıyor. Panik yani, evet. Çok acı bir, bir şey. Bir de gazeteci. Ya Aşağıın yardım et adam diyebileceğimiz bir durumda e, değil galiba. Ediyor. Ediyor mu? Ediyor ayrıca da. Ne ediyorsa sorun yok. Ediyor, ediyor. Ve çok vahim bir durumda kalıyor üstelik kendisi de. Yaralanıyor mu? Yaralanıyor. Hı. Evet. Ondan sonra şey de var. Yani onun, onun için bilmiyoruz kendisi o neler oluyor diye soranın kendisi olup olmadığını o sesin sahibini ee, şey de var. Bir kadının da şey dediği belirtiliyor. diyor. Mesela lütfen hamleyim lütfen öldürmeyin dediği ama görmüş Tabii böyle yürek dağılayan, paralayan feci şeyler var. Ya orada bulunan herkese öldürmek için yapılmış olan bir saldırıydı bu. Herhangi bir mesaj vermekten daha ziyade o konser alanında bulunan herkesi öldürmek için yapılmış olan salt bir saldırıydı. Hatta ölenlerin üzerine de tekrar atış açmışlar ki şey yapan var mı, Sa hayatta kalan var mı diye kontrol etmek için. Evet var zaten öyle de şeyler mesela ayaklarını kıpırdatamayan üzerindeki cesetlerden dolayı ayaklarını kıpırdatamayan birisi sonra ayakkabılarını çıkarıp kaçabiliyor mesela. Öyle durumlar da var. Ateş edilmesi... ...tekrar ateş etmeden... Ee, ...ölü taktirde... Yani ...fetüs pozisyonda yatıyordum diyor. Evet. Çıkamadım. Sonradan böyle... ...kurtulduğunu anlatanlar filan var. Yani korkunç... ...bayım hamileyim yalvarıyorum beni vurmayın... ...diyenler var. 23 yaşındaki... ...Fahmi Bey... ...Türkiye... E, Cumhuriyeti vatandaşı galiba ben fetüs pozisyonda yatıyordum ama birilerinin cesedi ayaklarını hareket, et, hareket ettirmem engel oluyordu diyor stad yakınlarındaki bir genç Hilvestir diye biri Cumhuriyet'ten okuyayım İki yanda büyük e, ilk anda iki büyük patlama ve daha sonra da bir büyük patlama duyduk herkes endişeli bir masayı kafamıza siper ederek korunmaya çalıştık önümüzde bir dolu beden yığılı olduğu için barda mahsur kaldık diyor. Falan yani böyle bir hakikaten insanın ruhunu nime lime eden perişan eden şeyler. Ahmedin senin dediği gibi bütün insanlığı yok etmeye yönelik bir insanlığı yok etme arzusunu çeren bir şey. Bu bir Sebepleri üzerinde bolca konuşulacaktır tabii. Ama bir dünya e, savaşı ortamına doğru gidildiği konusunda da herhalde çok fazla insanın şüphesi yok. Yani bütün ortalığı e, şey yapmış durumda, Korkunç bir e, şiddet dalgasının giderek artan e, iklim değişikliğiyle beraber artacağı konusunda özellikle Michael Tinkler'in yazısında okumuştuk işte. Bu Paris zirvesinin, Paris'teki iklim toplantısının aslında büyük bir barış toplantısı tarihin gelmiş geçmiş en büyük barış konferansına dönüşmesi gerekir diyor çünkü kaynak savaşları üzerinden tüm dünya birbirini kesin olarak yani kesip biçmeye. Hazır bir duruma geliyor. Tabi Inquisitor'da da ilginç bir haber vardı. İklim değişikliği zirvesi Paris'te hala devam edecek. Ee, bu ay bütün şeyler, şey gelemedi ee, François Hollande fakat Fabius geldi dışişleri bakalım Öyle mi? Evet, Hı, evet işte e, fakat e, Obama ve diğer bütün şeyler gidecek tabi oraya. Ee, Bu G20'den bahsediyorsunuz değil mi? Hayır. Hangisinden bahsediyorsunuz? Paris zirvesinde. Yani Paris zirvesine gidecekler. Muhtemelen Fransu Hollande'da orada olacaktır o, ama. Fransu Hollande tabi olacak. E. Yapı, yapılacağına e. göre ama buraya gelemedi. G20'ye Antalya'ya evet. Gelemedi tabi. Gelmedi yani. Fransu Hollande gelmesi de çok acayip olurdu zaten. Ama asıl mesele şimdi Paris e, teki büyük gösteriler konusunda ciddi bir e, gerilemede olacak mı tartışmaları var çünkü bilmiyoruz ne olacağını yani Fransa hükümeti şu anda bir baskı yapıyor Paris'teki bu iklim değişikliği zirvesiyle alakalı olan her şeyin daha önceden kararlaştırılmış bir şekilde yürümesi için e, ve deniliyor ki eğer her şey kararlaştırıldığı gibi yapılmazsa terörizm kazanır çok doğru. Yani aslında. bu sebepten ötürü herhangi önceden yapılmış olan planların herhangi bir şekilde aksamaması ile alakalı olarak da çalışmalar yürütülüyormuş. Bu, bu söylenebilir şimdi. Bu doğru. Ayrıca da hayır en büyük darbeyi yiyen herhalde 29 Kasım için halkların iklim yürüyüşü vardı büyük planlanıyordu bir gün önce yani Paris'teki iklim konferansının açılmasından onun. Yapılması söz konusu olacak mı bilmiyorum. Çünkü zaten perşembeye kadar herhangi bir gösteriyi durdurmuş vaziyette evet. Fransız hükümeti. Ee, böyle pek çok güvenliğe bağlı kısıtlamaların geleceği şüphesiz. Yani en büyük darbeyi yiyen özellikle de kendi payıma söyleyecek olursam, kişisel bir e, haleti ruhiye'den bahsedecek olursam, çok oldukça canlı, katılımlı ve umut verici bir iki günlük e, iklim e, forumundan sonra yani binin üzerinde insanın gelip son derece canlı tartışmaların yer aldı iklim için şarkıların söylenerek kapandı e, spontane bahçesinde de oturma yerlerinde de ayrı ayrı tartışmaların olduğu, demokratik tartışmaların yapıldığı, bence benzeri görülmemiş derecede canlı bir ortam vardı iklimle ilgili. Tam onun arkasından işte o konuştuğumuz şeyler Paris'te de bunun bu yükselen iklim hareketinin sokaklarda yüz binlerce kişinin gösterisiyle devam edip Geçeceği beklenirken ciddi bir hüzne gark olduk bu korkunç saldırılarla beraber. Böyle işte IŞİD'den ayrıca Arnavutlar da tehdit gelmiş Paris'ten sonra sıra tiranda diye neden bilmiyorum ama sizler Allah'ın önünde titreyerek savaşı kaybedeceksiniz demiş. Ama büyük bir korku var. Hem sosyal medyada görebilmek mümkün bunu hem de internet üzerinde yansıyan videolarla beraber o alanda bulunan kişilerden, yaptığı hareketlerden de görebilmek mümkün. Mesela dün ilginç bir şekilde başıma gelen bir olayı sosyal medyada gözlemlediğim bir olayı aktarayım size. Ee, Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam Kenya'da bir okul saldırısı yapılmıştı hatırlıyor musunuz? Evet. Üniversiteye saldıran boku haram militanları içerideki herkesi öldürmüşlerdi. Ee, ve Türkiye'de çok fazla haber olmamıştı. Biz Türkçe'de biraz geniş bir genç Biz de. 140 kişi civarında bir insan ölmüştü. Evet, korkunç. Hatırladığım kadarıyla. E, dün mesela sosyal medyada bu haber paylaşılıyordu. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Yani Hı. bunun iki sebebi var muhtemelen. Birisi okumamak haberin tarihine ne olduğuna bakmamak. İkincisi de artık bu konularla alakalı çıkan haberlere daha da duyarlı hale gelmek ve bunu daha fazla insana duyurabilmeyi aslında dünyanın çatışmalar halinde devam ettiğini içinde bulunduğumuz yüzyılın bunun en yüksek noktalarından bir tanesi olduğunu içinde bulunduğumuz günlerin bu çatışma halinin en yüksek noktalarından biri olduğunu gösterme çabası gibi ama gene işte haber tüketimindeki bu bilinçsiz durumlar haberin kaynağına ya da haberin tarihine bakmama gibi durumlar yüzünden biraz yanlış alemler yaşamış oluyoruz. Hep beraber. Evet şimdi yani bu bundan ibaret de değil tabii şüphesiz. Herkes yani, çok hassas. Bütün ortalık patladı zaten e, bu hafta sonu. Onlara da birazdan geçeceğiz şimdi saat 8.30 oldu. Fakat şunu sadece söyleyerek bitirmek istiyorum. G20'de liderler aile fotoğrafında bir araya geldi diye bir haber var CNN Türk'ten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20'ye katılan liderleri kabul etmesinin ardından fotoğraf için bir araya geldi liderler. Fotoğraf çekiminin ardından da zirve resmen başlamış. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sol tarafında kim? Baba. Bana, sağında kim? Merkel mi? Yok o Yok. arkasındaydı. Putin, Putin demeydi. Jinping. Jin Çin Devlet Başkanı. Çünkü G20'nin bundan sonraki ev sahibi. Ha, ondan ötürü. Bu formaliteden duruyor. dolayı. Erdoğan'ın da, Erdoğan da orada olması herhalde Türkiye'nin dünyanın tek gücü olmasından kaynaklanmıyor. Hayır, ya G20 bu şeyinde. Şey alınacaktı ya Çin'den alınacak füze ihalesi vardı ya. Ha, o, o, o iptal, iptal edilmiş. Mı? Ben ondan sonra neden yan yana duruyorlar hala diye merak ettim ama prosedür gelelim. Prosedür gelelim. Seni içinde miyiz? Ama son satırı okuyup kapatıyorum bu Peki, yarım saati. Fotoğraf çekiminin Peki. ardından ilk çalışma yemeğine geçilmiş konu evet, kalkınma iklim. ve iklim değişikliği. Yemek yerken? Evet. Güzel. Afiyet olsun. Açık Gazete Sometimes I feel so weary Traveling through life alone Sometimes I feel so weary Traveling through life alone It's a long, long journey And I can't make it on my own There's seven million people Living right here in this town There's seven million people Living right here This old town. And I don't need but one person, so baby please won't you stay around? When the sun turns blue and the moon shines bright all day. The sun turns blue And the moon shines bright all day That's the day, sweet mama I'll let you run away When the river stops flowing. When the trees lay down and die When the river stops flowing and the trees lay down and die When, When the stars stop shining And I'll say my last goodbye you I'll stop But if you quit me baby I declare I'll blow my top It's a long long journey But I'll make it before I'm through As long as I have. Long, long Journey Uzun uzun bir yolculuk Seyahat Alan Toussaint'dan dinledik Kendi bestesi Ve aranjmanıyla Evet hüznümüze hüzün katan Bir durum bu da Alan Toussaint 77 yaşında gayet aktifken New Orleans müziğinin En önemli simalarından Bir tanesi Besteci, şarkıcı, müzisyen Aranjör Orkestra şefi... ...hepsi bir arada... E, ...hayata veda etti... ...77 yaşında... ...konserden hemen önce... ...yani son derece aktif bir hayatını sürdürürken... ...İspanya'da... ...10 Kasım'da... ...ölmüş dün de... ...bunu... O, ...The Big Easy programında öğrendik... Bütün ona... ...etap eden... ...bir programda... Varol Ünel'le Aylin Ünel yaptığı 77 yaşında bir kalp krizi geçirmiş bir konserden sonra hemen teatrolar arada San Pablo'da ve hastaneye varmadan ölmüş olduğu belirtiliyor hastaneye vardığı zaman ve hemen bir süre sonra 15 Kasım'da yani dün de aslında Steve Prokker ve kendi orkestrasıyla beraber Paul Simon'la New Orleans 8 Aralık'ta da bir konsere çıkacakmış. Diyor ki New York Times'dan New Orleans Jazz ve Heritage Festival diye bir festivalin prodüktörü. New Orleans müzik insanları arasında J.R.O.L. Morton'dan Mahalia Jackson'a, Feds'e yani Fats Feds Domino'ya kadar bu Pantheon'da yerini çoktan aldı diyor. Yeri budur diyor Alan se'nin Paul Simon da demiş ki biz yaklaşık 40 yıldan beri arkadaş ve yoldaştık birlikte çalıyorduk. New Orleans Jazz Festivali'nde de birlikte çaldık. Katrina Kurbanları, fırtına, kasırga kurbanları içinde çaldık yararına, yararına ve şimdi de 8 Aralık'ta çalacaktık. Şimdi daha düşünmeye başlıyorum. O kadar hüzünlüyüm ki demiş ve son olarak da şeyi belirtelim. Alıntü daha geniş yer vermeyi. E, vermeliyiz tabii. Çeşitli programlarımızda, Daily Telegraph'ta şöyle... New Orleans, Soul ve Rhythm ve Blues tarzının ustalarından biri ve Amerika'nın en başarılı şarkı yazarı ve prodüktörlerinden biri demiş ve şöyle diyor kendini daima ikinci planda tutan Silen ve sayısız klasik şarkının başka evet, sanatçının, şarkıcının ve müzisyenin yarattığı şarkıların arkasında hep o vardı. O kadar çok şarkı yazmış ki 50 yıl. Aşan bir süre içinde kendisi bile bazılarını hatırlamadığını itiraf ediyor. <gülüyor> Bu meşhur klasik şarkıları hatırlamadığı da o, o kadar çok var ki. Yani otuz <gülüyor> senede bir günaydın diyelim burada. Ee, yüzümüze yüzüm katan bir olaydan bahsediyoruz açık. Radyonun açık gazetesinde saat 8.45... 5 dakika var 9'a. Dünya çapındaki patlamaları döneceğiz ama ilginç gelişmeler de var bu konuyla alakalı olarak. Paris'te yaşananlarla alakalı. Ee, Paris'te meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında kızgın atlı bir oluşum, ürçil göçmen karşıtı bir grup kaleys'te bulunan Kale. göçmen, kalede bulunan göçmen kampını ateşe vermiş. Öyle mi? Evet. Suriye ve Afrika'dan gelen 6000 sığınmacının yaşadığı kamp olarak nitelendiriliyor burası. Alevler içerisinde kalmış. İtfaiye ekipleri yangını söndürmüş. Ölen yaralanan olmamış. Ama bundan sonraki gelen e, haberler ve e, açıklamalar da bu olayların daha da sürebileceği, daha da devam artı edebileceği, edebileceği evet, artabileceğini söylüyor. Ki devam ediyordu. Daha önce İsveç gibi ülkelerde de, Fransa'da da aynı şekilde. Deneyli. kundak. Bu hafta sonundan kundaklamalar e, yapıldı. Ee, kalemiydi. Yani sadece yoksa bu kale haberi daha yeni galiba. Ben görmemiştim. Saldırıdan hemen sonra yapıldı bu. Ha, evet. O zaman benim de gördüğüm ölçü. Saldırıdan hemen sonra yapıldı. Bir de Polonya bir açıklama yaptı. Polonya, Paris'te yaşanan terör olaylarının ardından hükümet olarak sığınmacı kabulünde yeni kararını açıklamış. Paris saldırısı sonrası Avrupa Birliği'nin sığınmacı kabul kotasına uygulamayacağız demiş. Sonra G20'de bir böyle şey yaptılar. Sen ne demek istiyorsun diye Polonya'yı bir düktü diğer Avrupa Birliği ülkeleri de. E ama ilk yaptıkları Avrupa, açıklama buydu. Avrupa, Avrupa Birliği'nin başkanı da şu andaki Avrupa Birliği komisyonu yani hükümeti mesabesinde olan, muadili olan komisyonun başında kim var? Polonya'nın eski başbakanı hı. Donald Tusk. Evet. Yani yani riyakarlık ve korkunç dar görüşlü <gülüyor> Milliyetçilikle ne kadar halledilebilir bu işler bilmiyorum. Ama yani dünya üzerindeki yapılan bu e, tepkilerin tepkiyi de aşıp artık böyle saldırıya dönüşen olayların nedenini e, medya üzerinden de okuyabilmek mümkün. Farkında olunmasa bile bunu çanak tutulduğuna dair olan e, haberleri çanak tutabileceğini düşündüğüm haberleri Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Mesela Radikal'de direkt açtığınız zaman çıkan haber şu. Paris'in yolu Ege'den geçmiş. Paris'te altı ayrı saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybederken katliamın yolunun Ege'den geçtiği ortaya çıkmış. Paris saldırganlarının Suriyeli sığınmacı görüntüsünde sahte pasaportlarla Türkiye'den Yunanistan'a geçen cihatçılar olduğu belirlenmiş. Bu haberi şeyler alıyor Radikal Gazetesi. Middle East Eye isimli sitedeki Britanya istihbarat yetkililerinin verdiği e, informasyona dayandırıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı saldırının Belçika'da planlandığını söylüyor. Ki ölenlerden iki tanesinin Belçika vatandaşı olduğu, Batıklan'a basan iki e, kişinin iki teröristin Belçika vatandaşı olduğu da yine Belçika televizyonlarında yapılan haberlerde görülebiliyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber referans veriyorlar. Bombacıların hepsi diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Avrupa'nın cihat başkenti, terörist yatağı denen Belçika başkenti Brüksel'in varışu, Molenbeek'te örgütlenmiş ve silahlanmış diye yazmışlar. Bütün Molenbeki toptan e, Avrupa'nın cihat başkenti terörist yatağı olarak e, nitelendirmiş Cumhuriyet de Bu da bir yerden almıştır diye düşünüyorum. Ki aklıda şu geliyor. Zaten Suriye'den kaçan insanlar bu bombalamalardan, bu katliamlardan kaçıp tekrar diğer ülkelerde de aynı şeyi yapabilecek nitelikte midir? Aynı şeyi yapmak ister mi? Aynı katliamı, aynı çatışma ortamını görmek ister mi? Bu mantıksal doğrultuya pek fazla riayet eden yok tabii ki şu andaki Türkiye'deki gazetelere bakıldığında. Şimdi tabii çok çeşitli şeyler de var. Yani bir yandan Juan Cole mesela bu konuların e, uzman yazarlarından biri e, de şey diyor e, yani Fransa'nın daha önceki e, vurmasının e, mesela iki ay önce Fransa'da e, şeye başladı vurmaya. İki haftaydı. Ay mı? ay galiba. Yakın bir zamanda vurma kararı aldı Fransa. Evet. Da. Ve başladı vurmaya da aslında. Ee, Dündar Hakka'yı bombaladılar. Evet ama bununla bağlantısı yok gibi bir yorum yapmış. Niye öyle e, yorumluyor Fonko? Onu da anlamış değilim. Ve hatta e, Mali'yi de bombardı, bombardıman edip e, istikrara kavuşturdu gibi yorumları da var. Evet vurarak istikare kavuşturmanın ne kadar sonuç vereceğini bilemiyorum. İki hafta önce olsa gerek çünkü Radikal Gazetesi'ndeki internet sitesindeki haberde Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle IŞİD'le mücadelede yeniden konuşturma kararı alınmış. Evet. Bu geminin. Elize Sarayı'ndan yapılan <gülüyor> açıklamada Evet, bu uçak gemisinin Irak ve Suriye'de işiyle karşı yapılan operasyonlara katılacağı duyurulmuş. Yeni bir olay vardı. <gülüyor> Belki daha önceden bombalamışlardı. Irak'ı bombaladıklarını biliyorum. Suriye'yi de muhtemelen bombalamışlardı. Ama yakın bir tarih içerisinde daha fazla saldırı yapacağına dair haberler var. Ve şeyi bombaladım. Zor durumda bıraktı diyor. Petrol gelirinin büyük kısmını elde ettiği IŞİD'in ya da işin neyse işte. E, petrol rafin, rafineri tesislerini vesaireyi bombalamıştı. Onun, ama ondan önce planlanmış olduğu söyleniyor. Neyse. Sonuç e, ha, Bu da 6 gün önce yapılan bir bombardımanmış. Şimdi haber de onun haberi var. Evet, yani Fransa işte, IŞİD'in gaz ve petrol deposunu vurdu deniliyor. İşte ondan bahsediyor. Evet. Belki de şey ben atlamış olabilirim tarihi konusundaki bu engelmeli. Okumalar yaparken insan tam aklında tutamayabiliyor. Ama öyle yoğun bir şekilde vurmuştu Fransa. Gene orada da rafineleri, rafineleri ve evet. fabrikaları eşitliğine geçirdiği yerleri vurmuştu. Bir senedir de vuruyor galiba. Bir de Eylül'de asıl hava bombardımanlarıyla girdiğini söylüyor işte. Neyse sonuçta şunu söyleyelim başka bombardımanlar da var hafta sonunda. Onlar da gözden kaçmasa e, iyi olur diye düşündüğümüz bir şey var. E, şeyi söyleyelim mesela. Beyrut. Beyrut. Evet. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da bu Beyrut'u da içine almak üzere olduğu görülüyor bu terör, şiddet ve hatta iç savaş durumlarını bir kez daha. Çünkü Buljel Barajne bölgesinde, güneyde Filistinler'in de kamplarının bulunduğu yerde bir zamanlar bu saldırılarda en az 43 kişi ölmüş. Bazıları ağır olmak üzere 239 da yaralı var. Saldırılarda da IŞİD üstlenmiş. Böyle küçücük bir haber gibi geçiyor ama muazzam hem sayı olarak yani 43 ölü 240'a yakında yaralı var. Saldırının kime yapıldığını merak eden. Dinleyicilerimiz için de BBC, BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan bilgi de şu şekilde. Beyrut'ta Şiilerin çoğunlukta olduğu bir bölge olay, bölgeymiş. Şiilere, ee, evet. Ve Hizbulun güçlü olduğu yerlerden biri olarak nitelendiriliyor patlamanın gerçekleştirildiği yer. Ve BBC Türkçe'nin haberine göre de bir yorum var orada. Lübnan Suriye bataklığına saplanabilir diye devam ediyor. Ee, BBC Dünya Servisi Orta Doğu editörü Sebastian Asher aralarında IŞİD'in de bulunduğu Suriyeli muhaliflerin geç, geçmiş yıllarda Lübnan'da saldırılar düzenlediğini hatırlatıp son dönemde bir nebze de olsa istikrara kavuşmuştu ama bu istikrar son derece kırılgandı diyor hassas dengelere dayanıyor ve sükûnetin hakim olduğu bir dönem sonrası düzenlenen bu saldırılar demiş Lübnan'ın Suriye bataklığına saplanabileceğine yönelik endişeleri yeniden artıracak diyor bu Lübnan öyle. Yedisi Suriye uyruklu dokuz kişinin gözaltına alındığı bir haberi de var. Bununla bağlantılı olarak Lübnan'daki bombalı saldırılarla. Öte yandan gözden kaçan bir şey daha var. IŞİD. Gene Şiilerin bulunduğu yere karşı yerlerde gerçekleştirilen bir saldırı var. Bağdat'ta. Artık tamamen umurra diye yani gündelik olaylardan olduğu için küçük haberler olarak geçiyor ama en az 26 ölü, 60'tan fazla yaralı var ki bunların bir kısmı da ömür boyu sakat kalabilir yani hiçbir fikrim yok ama böyle. Bu da Bağdat'ta başkent Bağdat'ta Hayel Amal diye bir banyosunda, veroshunda gerçekleşmiş ve ayrıca Cuma günü. Bir yol kenarına yerleştirilen bombada gene Şiilere ait Saldır kent, Saldır şehrinde bir Şii tapınağına, mabedine saldırı yapılmış. Burada da patlatılan bombada en az 5 ölü ve 15 yaralı var. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda İran kuzeyinde Şengal'de de çalışmalar devam ediyordu hafta sonu boyunca. Şengal Işid'in elinden kurtarıldı. Cuma günü Işid yenilgiyi uğratıldı. Ee, ve bölgede intihar bombası saldırılar gene oldu. Ee, arabalarla beraber e, bu saldırılar gene düzenlendi. Ama ilginç haberler de var, trajik haberler de var. Şengal kentine ele geçiren Kürt güçler e, şehirde e, ikinci defa toplu mezar bulduklarını açıklamışlar. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimine yakınlığıyla bilinen internet sitesi deniliyor Rudav, Babis Türkçe'nin haberinde. Rudav'a konuşan bir peşmerge ikinci toplu mezarda 50 erken cesetlerini bulduğunu söylemiş. Associated Pre... Bunların IŞİD'i yaptığımı Evet. Asıl Press haber ajansını konuşan istihbarat yetkilisi Kasım Samir ise toplu mezarda aralarında kadın ve çocuklarının olduğu 50-60 kişinin cesetlerinin bulunduğunu söylemiş yine aynı şekilde. Yani ben... Kasım ayında Şengal'de geçtiğimiz gün bu açıklamadan bir önceki açıklamada 78 EZD kadının cesetlerinin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıktığı da aynı şekilde söylenmişti. Evet yani dünyada hakikaten akıl almaz düzeyde şeyler var ve şeyi de hemen söyleyelim e, yalnız dünyada değil Türkiye'den de çok karanlık durumlar haberler alıyoruz e, almaya devam ediyoruz Silvan'da Diyarbakır Silvan ilçesinde 3 Kasım günü 3 ayrı mahallede tekel mescid ve konak mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ve Bali operasyonda 22 endek ve barikadın kaldırıldığında belirttiğini söyleyelim. Ee, pek çok insan da hayatını kaybetti. Tabii 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Gelen haberlere göre. Ölen sayısı da e, valinin açıklamasına göre bir jandarma teğmen iki polis şehit oldu diyor e, ve iki vatandaş yaşamını yitirdi diyor İtti beş son çatışmalar sırasında güvenlik güçlerimize yapılan saldırılar sonucu çatışmalarda beş BTO mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu o da on etti 10 BTO mensubunun da etkisiz hale getirildiği, değerlendirilmektir. 20 kişiden mi bahsediyoruz anlamadım yani. Ya anlaşılması güç oldukça şey var. Mesela Anadolu Ajansı'na yayınladığı bir grafik vardı. Diyarbakır Silvanı'nda kazılan hendek yollara döşenen patlayıcılar ve kurulan tuzaklardan bahsediyordu bu haberde. Operasyonların sürdüğü söyleniyordu. Ee, ve ilçede hala patlayıcılarla tuzaklanan 15 hendek 500 ekranı roketatar eter mermisi bulunduğu ekleniyordu malumatın içerisine. 50 teröristin mescit teker ve tonak konak mahallelerinde mevzilendiği söyleniyor. 50 kişi için yani 50 kişi olarak nitelendiriliyor. Düzenlenen bir operasyon var. Bu operasyonda 10.000 kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Evet. Yani 3 mahallede toplamda 50 kişi var ve bu 50 kişiye yapılan operasyon sırasında evlerini terk eden kişi sayısı 10.000. Nasıl bir operasyon? Gözünüzün önüne getirin. Ee, bu. 10 günde 10.000 kişi evini terk etmiş. Bambaşka bir şey söyleyeyim. Şimdi yine göç meselesine bağlayayım. Evini terk etmek diye. Dün Save the Children için düzenlenen bir şey vardı. Onu seyrettim Hamlet. Gösterisi National Theatre'da. Yani gösterinin kendisi değil, filmi var. National Theater'da çekilmiş bir filmde. Benedict Cumberbatch oynuyor Hamlet yorumu. Shakespeare'in hamlet yorumu sonunda da çıkıyorlar sahneye ve başrolde Hamlet oynayan oyuncu diyor ki e, bu şimdi seyrettiğiniz bu şey yararınaydı diyor çocukların yararınaydı dünyada 60 e, milyon insan artık şey durumunda diyor yerinden yurdundan edilmiş durumda ve çocukların sadece yüz binlerle ifade ediliyor diyor ve iki şey söyledi hiç kimse evindeki yangın dışarıdakinden daha kötü olmadıkça evini terk etmez. İki, hiç kimse çocuğunu eğer karadaki durum daha kötü olmadıysa suya bırakmaz. Durum budur yani. Ve evini terk eden insanlardan bahsediyoruz. Hedi 400 bin evini terk eden insanlardan tekrardan o noktaya ufak bir eklem yapayım. 400 bin Suriyeli çocuk var şu anda Türkiye'de ve hiçbirinin eğitim almadığı Human Rights Watch tarafından açıklandı geçtiğimiz gün içerisinde. 400 bin çocuk eğitim almıyor. En son buna benzer bir durum e, nerede yaşanmıştı? Sınır bölgesinde yaşanmıştı gene galiba. Annesi babası ölmüş, yetim kalmış çocukları otobüslere doldurup uzaklardaki kamplara, uzaklardaki eğitim birimlerine gönderen Suriyelilerin olduğu bir araba. Yakalandı, yakalandı da teşhir edildi HDP milletvekilleri tarafından. Gerekçe de uzaktaki bölgeye götürülmesinin sebebi de orada bulunan bir Kur'an kursunda ders vermeleriymiş çocuklara. Bu çocukların ne öğrendiği ya da ne şekilde eğitildiği kimse tarafından bilinmiyor. Avrupa Birliği de sınır güvenliklerini arttırın diyor. Muhtemelen Yunanistan civarında. Şimdi sokağa çıkma yasağı kaldırılınca Silvana dönerse 2 saniyeliğine 3 e, mahallesinde 12 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanan Silvan ilçesinde Diyarbakır'ın giden heyet içinde yer alan HDP eş Genel Başkanı Figen Yüksek da ilçede yaşananları şöyle anlatmış: Orada vahşet uyguladı, halkın üzerine az vahşet uyguladı, halkın üzerine ateş açmadı diye özel harekatçılar tarafından dövülen polisler var demiş. Askeri ne yapıyorlar bilmem demiş kendisi de saldırıya uğramıştı ve hatta kafasının hemen üstünden geçen bir gaz bombası gaz bombası bir şey bombası verdi. Bir milletvekilinden bahsediyoruz. Ölümcül bir durum ve e, hükümet yanlısı medya tarafından da saçı bozuldu filan diye basınçlı su altında kalmış, perişan olmuş bir fotoğrafın altına da bunu koymuşlar. Yani bir savaş kışkırtıcısı dil de kullanılıyor ayrıca. Bukleleri bozuldu filan diye 12 günlük ablukanın ardından Silvan manzarası ancak savaşta olur başlıklı bir haber var bir günde Erk Acerer'in haberi. Türk'ün gücü Tekel mahallesinin hemen girişinde özel harekatçılar tarafından duvarlara sprey boyalarla yazılanlar Cizre'dekilere benziyor. TC ile şaka olmaz, P nokta noktalar ve Türkün gücünü göreceksiniz sözleri. Öncelikle özellikleri dikkat çekiyormuş, bu da savaş dili ve en vahşi şeylerden bir tanesi haberlerden birini verelim. Fotoğrafları var ama bakılır gibi değil. Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde evi taranan beş çocuk annesi. Selamet Yeşilmen hayatını kaybetmiş. Bunu da diken kondan aldık. İki çocuğunun gözleri önünde oluyor. Ağır yaralanmış çocuklarda. Diha Haberi, Dicle Haber Ajansı, Fırat Mahallesi'ndeki evin hendekleri kapatmak için operasyon başlatan özel harekat timleri tarafından tarandığı bilgisini geçmiş. Vücudun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla vurulan Yeşilmen evinin önündeki merdiveni yığılıp kalmış fotoğrafı da var ee, Silivan'dan ayrılan Türk Şahlı Kuvvetleri mensuplarının da ayrılışının pek muzafferane olmadığına dair görüntüler geldi geçtiğimiz gün içerisinde kendisini protesto eden e, vatandaşlar tarafından arabi bir geçitten geçmek zorunda kaldı ve gerçekten korkutucu görüntülerdi yani bazen bir iç savaşı tetikleyen şey 15 yaşındaki heyecanlı bir çocuğun tekmesi kadar yakın olabiliyor Türkiye'de ve bir de şeyi de söyleyip bitirmeliyiz herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri Sabah gazetesinin bugünkü şeyinden aldık, internet sitesinden. TSK Kandile bomba yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandile Hava Harekatı 44 hedef vuruldu. Terör örgütü PKK'nın Kandildeki sığınak ve barınakları imha edildi. Operasyona İhalar insansız hava araçları, dronelar, erken uyarı ve tanker uçakları da katıldı diyor. Ne demek bilmiyorum akıllı mühimmatla imha edilmiş. Öyle deniyor haber e, bu şekilde. Ölü, yaralı, esir vesaire sayısı verilmemiş. Böyle. E, şimdi ara vereceğiz. Ali Bilge ile konuşacağız. 9.30 10 arasında da biraz iklimden de bahsetmenin tam zamanıdır. E, azalan dünyada azalan kar şeyi kar yağışı ve kardan elde edilen su dünya çapında muazzam azalıyormuş yeni bir araştırma var ve yani bu birkaç on yıl içinde 2060'a kadar %67'si 3'te 2'si gidecekmiş su kaynaklarının bu muazzam bir miktar en az 2 milyar insanın çok tehlikeli su kıtlığında kalacakları haberi var. Bu muazzam önemli bir olay. Özellikle de dört bölge ee, Amerika'nın batısı ve güneyi Avrupa'nın güneyi Orta Asya ve bir de Orta Doğu. Orta Doğu evet. En ağır tehlike altında olan yerler olduğu söyleniyor. Bunun üzerinde e, biraz daha durma fırsatı bulacağız. Ama Müjdeli haberi de şimdiden vereyim ama daha fazla bilgi vermeyeceğim. Sürpriz yapacağım. Şey olmuş. Ee, u... Mini buz uçağı mı geliyor Hayır. Hadi ya. Uzay özelleştiriliyor. Gök taşları filan özelleştiriliyor. Bütün madenler. Bunu ne kadar sevinçle karşılayacağını tahmin Kaç ediyorum. Gramı kaç liradan özelleştiriliyor? Yazmış mı onu? Yani Türkiye'de biliyorsunuz göktaşlık piyasası var. Şimdi bu insanlar motor, evlerini, motor, arabalarını Amerikan şirketlerinin maden aramasına izin çıkıyormuş, kanun çıkıyor, kongrede. Bingöl'de de değil durum Bingöl ayrı. Orada Bil serbest ticaret. Uzayda, bu, uzayda. Alanı evet. Uzay özelleştirildi. Açık gasta. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Evet. Yine çok olağanüstü yoğunlukta bir haftayı geride bıraktık. Tam gayet iyi bir Perşembe ve Cuma günleri. Çok canlı yüksek katılımlı hem sayıca hem de e, nitelik olarak yüksek katılımlı bir iki günlük forumun ardından birdenbire şey geldi tabii. Bu Fransadaki evet. korkunç olay moralleri biraz sarstı diye biz tabii. Evet. Evet. Tam da. Yani ilgili. doğru dürüst hiçbir hiç haftaya ya, hiçbir programa şöyle e, yumuşak bir gündemle başlamıyoruz. Evet tam evet. da 20. yılımızı da tamamlamanın keyfi şeyle de birleşmişti doğrusu. Bu iyi giden bir yıldır uğraştığımız bu üzerinde durduğumuz gönüllülerin çalışmasıyla bir yıldır süren bu çalışma iyi bir meyve vermişti. Çok ciddi bir ilgi gördü medyadan da tam bu sırada da 20. Evet. yılımızla da denk gelmişti. İşte bunlardan sonra birden terör Evet. Yani hepsi e, G20 toplantısı e, iklim için Paris toplantıları e, Viyana toplantısı e, Hepsi birbiriyle e, Çakıştı ve ardından da bu Tarif e, meselesi e, ve Öncelikle ben la Radyo'nun 20. yılını e, emeği geçen herkese e, Teşekkür ederek e, Tekrar kutlayayım Ayrıca başarılı geçen Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan ve yani yansımaları gerçekten çok iyi olduğunu gördüğümüz e, toplantı içinde tüm emeği geçen arkadaşlara e, teşekkür edelim. E, i̇nşallah Paris'teki toplantının sivil kanadı bu terör e, meselesi yüzünden e, gölgelenmez, engellenmez. Çünkü olağanüstü bir hal 3 aylığına ilan edildi e, Fransa'da. Paris'te bir savaş halinden söz etti. Fransa devlet başkanı e, bu bir savaş halidir dedi. E, bunların e, gölgelediği bir iklim krizi e, hatta bunun dalgasını vurduğu bir G20 e, yaşandı. Yaş, bugün de e, devam edecek. E, şimdi 5 e, yıldır e, işte biz diktatöre karşı ayaklanmayla başlayan Suriye'deki gelişmeler 250 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 5 yıllık bir iç savaşı, iç çatışmayı tablosuyla karşı karşıya bıraktı dünyayı. Bu G20 toplantısının öncesinde Suriye meselesinin konuşulacağı, mülteciler konusunun konuşulacağı muhakkaktı. Terör, katliam Paris katliamı e, olmasa da konuşulacaktı. Ama şöyle bir şey vardı. Bu G20 toplantısında Rusya bir öncesinde nasıl Ukrayna meselesinde Kırım'ı işgal ettiği gibi bir farklılık arz ediyordu. Suriye'de askeri varlığını e, kuvvetlendirerek oradaki e, Tarsus'taki üssünü e, daha da genişleterek ve e, ağır silahlarla e, Suriye denklerinde e, bir bir şekilde yer aldı ee, daha önce de yardımcı olan Suriye bizti oradaki e, mücadelenin çatışmanın e, bir parçası haline geldi bir anda Dolayısıyla bu g20 toplantına girerken e, Suriye konusunda e, Rusya'nın e, aktif varlığının e, görerek g20 toplantına liderler geldiler Suriye Esed'in çağrısına uyan Rusya ordusunun önemli bir vurucu gücü bugün Suriye topraklarında konuşlanmış durumda. Aynı şekilde NATO ve Batılı koalisyon güçleri de orada. Hepsinin amacı Suriye'deki terörü bitirmek. Ama terörist gruplar bazında farklı yorumlar var. Türkiye'de bu Tudu güçlerimle e, farklı e, yorumlar içerisinde oldu. Aynı zamanda Rusya'nın denkleme katılması Türkiye'nin de e, burada e, yapacağı işler açısından belirli sınırlar getirdi. Şimdi bu e, mevzuda aslında yani bir tablo vardı G20 toplantısında e, Baş, başkanı Tayyip Erdoğan liderlerin saygı duruşuna davet etti. Orada bütün kamera dolaşıyor. Yani Suriye meselesinde bunların hepsi artık artık Rusya'da askeri bir güç olarak Suriye'nin içerisinde. insan yani gerçekten şaşkınlığını ve bir alay edilmişliği yüz yüze geliyor. Bu insanların, bu iktidarların bu ülkelerin hepsi en azından ilk yedisi, sekizi İzatı orada bu bataklığın oluşmasına dönük politikaları üreten ülkeler. Artı, işte buradaki grupları desteklemek üzerinde savaşın, e, iç savaşın devam etmesini neden olan ülkeler her şeyi bir tarafa bıraktık. Buraya silah ülkeler. Bütün silah sanayinin en büyük gücü bu ülkeler tarafından sahiplenilmiş durumda. IŞİD silahlarını nerede alıyor? Hani bir ara saddamın silahlarını ele geçirdim ama bu saddamın silahlarının ötesine çıkmış durumda. Ve burası, bakın dün gece Fransızlar bombalamış Hakkı'yı, Rusya bombalıyor, Amerika bombalıyor. Bombaladıkları ortak yerler e, farklılaşabiliyor. Ama burada silahlar kullanılıyor ve bu silahları bu ülkelerin endüstrileri yapıyorlar. Ve şimdi ilginç tarafı ben de bir küçük rakam vereyim yani yüzde doksanı aslında bu silah, dünya, silah ticaretinin sanayi ve ticaretinin yüzde doksanı bu ülkeler tarafından G20'yi oluşturan en zengin 20 ülke tarafından ya üretiliyor ya alınıyor ithal ediliyor ve kullanılıyor. Böyle bir şey var. Yani şeyin de aynı zamanda iklim yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük krizi olduğunu artık hiç şüphe kalmayan iklim krizinin de yüzde en az yüzde yetmiş beşinden sorumlular. Çünkü yaktıkları bu kömür, petrol ve şeyle sanayi, petrol değil, fosil yakıt sanayiyle ilgililer Yani böyle bir rakam çıkıyor. G20 Savaş endüstrisinin yüzde doksanından, e, ekolojik kriz endüstrisinin de diyelim %75'inden sorumlu ülkelerin toplantısı ve böyle yani. Yani ben 1000 yaşın şey, altından aldınız. Yani hem bu silah endüstrisine tamamıyla neredeyse ayrıca hem de iklim krizinin baş sorumluları. Sadece evet, 90 şirketten ibaret iklimin sorumlusu olan şirketler ve evet. bunların hepsi ya devletlerin şirketleri devlet şirketleri ya da çok uluslu ama bu G20'ye dahil ülkelerin şirketleri. Şimdi e, su, dolayısıyla bu zirve suçluların zirvesi oluyor. Bakın Suriye'deki pozisyonlarına bakın Suriye ve Irak'taki son e, 2091 yılından beri ki gelişmeleri yani Saddam'ın Kölfe Savaşı'na kadar gelişmeleri bakın. Hadi 2003'ten itibaren ki, e, gelişmeleri inceleyin. E, bu bataklığı, yani Pakistan'ı Afganistan'ı bir tarafa bırakıyorum. Sadece Irak ve Suriye üzerinden baktığımızda bizzaki sorunların olduğu e, ülkeler bir zirve yapıyor ve bu zirve yapılırken de e, bir katliamla. Karşı karşıya kalınıyor. Ee, dolayısıyla yani mesele e, suçları olan yani o saygı duruşunda o liderler işte biliyorlar mı Paris'teki e, katliamın asıl sorumlularını. Bu e, işit nasıl ortaya çıktı? bir DAEŞ'te neyse e, bu, bu bölgede bir devlet kendisine bir para birimi bile yapabilecek e, ortamı e, bulan e, bu gruplar nasıl oluştu bir anda dünyanın gündemine geldi en temel orada, teori Amerika Birleşik Devletleri'nin örağı işgali olarak gösteriliyor başlangıç noktası olarak ha, noktası. o tabi yani, o saygı duruşunda bulunan yani bir yalan tablosu var orada suçluların zirvesinde bir yalan tablosu o da masum insanların saygı duruşunda bulunuyor ve bu zirveden de bir takım sonuçlar bekleniyor aslında bir satranç, birbirinin içine girmiş oyunlar, e, bütün Suriye denkleminde. işte e, Suriye Esed'i korumaya çalışıyor, onu ayakta tutmaya çalışıyor. E, çünkü %25'i in de hakimiyet var, herhaladır da Esed'in. Ve geliyor Esed'e karşı, e, karşı olan, IŞİD'de de karşı olan, Gruplar bombalanıyor. Evet. bir halk gündeme geliyor ve ondan sonra işte mülteci dalgası başlıyor. Bu e, gerçekten yani bir utanç tablosudur e, Antalya'daki tablo. Yani bütün sorumlular, suçlular o zirvede yer alıyor. Hani şeyi falan bıraktım yani gittim ve sadece silah üzerinden baktığımızda e, bir sahtekarlık tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Bunların istihbarat örgütleri dünyanın her egemen, bu bölgede egemen birbirlerini e, izliyorlar, biliyorlar. E, ve e, bu tür e, grupların, işte El-Kaide'den Taliban'dan itibaren, e, Afganistan, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın işgaline itibaren süreçte de aldığımızda, bu tür gruplara verilen destekleri, ki şu hala hazırda, Suriye e, muhalefeti bu yana da toplandı ve bir yanındaki toplantıda yine ben birçok halka içinde Seçim 22 yıl içinde anayasa yapılacakmış ve terör listesi belirleniyor. Terör listesi gruplar başlıca Türkiye ile şu Şam İhvan bilmem e, grubu e, terörden çıksın e, ama işte PAB girsin girmesin. İşte Amerika, yani gerçekten e, beş dakikada bitirebilecek e, kararlar alınarak gerçekten e, radikal kararlar alabilecek bir e, mekanizma olsa bu savaşın, bu kanın atması, bu göçmen dalgasının durması, bu denizlerde insanların bu olması önlenemez mi? Elbette önlenir. Ee, ama baktığımızda işte e, dünya medyası yani artık e, tamamen G8'lere <gülüyor> e, yapıştırılmış medyalar diyin. E, bu süreçte işte Putin'in ayaküstü görüşmesi vesairesi e, gözümüzün önüne sokuluyor. Ama dünyanın bu gidişe aslında sorumlu olan e, G22'de aslında G8'dir. E, bir tanesi e, Ukrayna'da dışarı çıkarıldı. G7'ler, G8'ler. Diğer kanalı onların bir tarafına yapışarak e, gidiyorlar. E, ya da iki cami arasında kalan Türkiye gibi e, ülkeler var. E, dolayısıyla yani bu sahte tablo. tabloda gerçekçi bir tabloda izlenmedikçe niye Birleşmiş Milletler örgütü karar alamıyor? İşte bu G20'deki ülkelerin 7'si Birleşmiş Milletler'in şeyini oluşturuyor. Öğrenlik Konseyi yani, daimi konsey üyeleri evet. Oluşturuyor. Hadi gelelim burada bir kanı akıtmayı durduralım ama hayır arka planda farklı bir şey var. Buradan şeye bağlayacağım yani Dünya kapitalizminin geldiği nokta, yani son e, yani birlikte, e, küreselleşme ile birlikte bu küreselleşmenin nimetlerini bazı günlük hayatımızda bazı şeyleri yaşıyoruz ama günahlarıyla e, da, da başaramıyoruz açıkçası. E, bu kapitalizmin geldiği bu aşama kapitalizmleri de e, artık rahatsız edecek ölçülere geldi. Ee, yani dünyada pek çok e, kapitalist, zengin e, grubun, unsurun e, bu gidişattan memnuniyetsizliğini geçtiğimiz on yıllarda dile getirdiklerine şahit olduk. Hatta iktisatçı, iktisatçıların da sistem için yönlendirdiğimiz iktisatçıların bu gidişattan rahatsızlıklarını on yıllardır vurguladıklarına şahit olduk. Tabi derin söylediğiniz bilgi ekse onlardan e, bir tanesidir. Ondan sonra da yani elektriğin gitmediği Afrika'ya bilgisayar götürmüştü. Sonra dönmüştü köş bir şekilde. Elektrik yok. getirdiğimiz neye yarar demişti. Şimdi yurt içinden Ali Koç'un bir çıkışı var. Gündeme oturdu. Evet. Yani umarım hani şeyin dünyadaki devrimleri yapanlar ee, yani mesela e, kapitalizmin e, kurtaran e, nar kapitalistler yani mesela 29'de Kehner gibi bir adam çıkıyor yani aydınlar üzerinden dönüşümlere e, bakıyoruz yani e, işte kapitali de Marx yazdı e, bir e, toz, işçi türlü bir adam yazmadı yani sonuçta devrimlerin ışığını e, yakan unsurlar aydınlardır e, tarihe baktığımızda ee, dolayısıyla bugün e, bu rahatsızlık özellikle e, dünya için mesela Saros'ta e, zaman zaman bir, bir durumu gündeme getiren önemli e, finans e, kapitalistlerinden e, yatırıcılardan bir tanesidir. Onun ortağı Jim Rogers da öyle. E, Ali Koç'un bu açıklaması şunu şeyde. Yani kapitalizm aslında bu krizinde, son krizde açıkçası beklentimiz e, burada yeni bir formatlama. Yani direk edemiyorsunuz ama formatlama imkanı var. Dünyadaki işte iklim gözetenleri, dünyadaki gezegenin gidişatından memnun olmayan ve başka bir dünyanın mümkündür diyen insanlar beklentisi kapitalizmin özellikle yarattığı bu bütün yaralar üzerine yeni yapılanmalar ve teorilerin hayata geçmesi üzerine bir diyeyim, fikir yaratıldı ortaya kondu rahatsızlık dile getirildi ama 2008'de bu yana büyük fikirlerin oluşturmadığını görüyoruz ve bunun da dünya sistemi içerisinde entegre olduğunu görüyoruz hala BM aynı BM hala bir takım banka dünya bankası aynı parafonu aynı ortada yaratılmış son 99'dan bu yana işte G20 var e, sesi çok çıkıyor ama bir G77'ler var mesela bir de. Onlar da yoksulların grubu. Ee, olabildiğince bir takım şeyler yapılıyor. kaynaklarla dünyanın sorunları dile getiriliyor. Ama dünya medyası G77'ye bakmıyor. G7'ye ve G20'ye bakıyor. Ee, yani evet yani çok... aynı dediniz ama yani aslında gelir dağılımı eşitsizliği... Hiç, hiç aynı değil, olağanüstü boyutlara vardı. Zaten e, Ali Koç da e, onu e, kastediyor e, kast konuşmasında. G20 zirvesi öncesi iş dünyasının katıldığı B20 toplantısında Cumhuriyet'in Duygu Güvenç Pelin İnker'in haberine göre e, yani bir eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir demiş ki katılmamak mümkün değil. En azından eşitsizliğin minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçek sorun kapitalizmidir demiş ve mesela Bill Gates diyor ki 100 bin dolarla siz sıtma ile mücadele edebilirsiniz. Bir insanın saçlarının dökülmesine karşı yani kellik ilacı için büyük paralar dökülürken insanları kıran sıtmaya karşı mücadele saç dökülmesine karşı mücadele eden daha zayıf. Sonuçta bunlar kaçınılmaz olacak demiş. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyon insanın evine terk ettiğini, en düşük sefil ücretlerle çalışmaya hazır olduklarını ve burada özgür, serbest dolaşmayan tek unsur insan demiş. İlginç yani 2. Dünya Savaşı'na göre gelir 50 kat arttı ama gelir dağılımına baktığında çok büyük bir şey eşitsizlik büyüyor demiş ve eşitsizliği anlamak için de Einstein olmaya gerek yok demiş. Her şey ortada yani son 30-35 yıl içerisinde dünya ülkelerindeki kopukluklar yaşayan insanlığın arasındaki eşitsizlikler ne kadar derinleşti ortada Türkiye içinde geçerli, Atlantik içinde geçerli, her yer içinde geçerli. Bir de tabi bu sermayenin küreselleşmesiyle birlikte e, yaratılmayan kapitalistlerin <gülüyor> dünya ülkelerinin emek küreselleştirilmedi. Evet onu e, diyor emek, Koç'ta. Evet. Emeğin küreselleşmediği küreselleştirilmediği bir dünya üzerindeki e, küreselleşme modeliyle karşı karşıyayız. E, dolayısıyla yani böyle bir ortamda Paris'in göbeğinde e, bir katliamın Yaşanmış olmasının e, sorumluları Antalya'da aslında vardı. Onlardı sorumluları. E, mi bu hale getirenlerin e, silah sanayinin bu kadar e, noktalara ulaştıranları e, finansal e, eşitsizliklerle dünya halklarının finansal kuralsızlıklarla dünya halklarının e, getirildiği durum eşitsizlik konumlarından sorumlu insanların zirvesi yapıldı Antalya'da. Dolayısıyla <gülüyor> Antalya'daki zirvenin sorusu ve yanıtlarıyla dünyanın gerçek sorusu ve yanıtları arasında farklar var. Başka bir dünyanın mümkün olmayacağını sorgulamadılar. Sorgulamıyorlar. Var olan eşitsizlikler içerisinde güç savaşlarının zirvesi haline geliyor bu. Nitekim işte e, Türkiye Çin e, kartını e, devreden çıkartıyor e, füze kalkanı projesini tam onun öncesini denk getiriyor. İşte e, Suriye'de e, Esad'li mesela Diana Kongresi yapılıyor. Diana Kongresi hemen çıkışında Rusya ve e, Amerika Dışişleri Bakanlarının yorumlarından anlıyoruz ki aslında bir anlaşma olmamış. Yani e, Esad konusunda bir anlaşma yok. Ee, dolayısıyla gerçekten e, bir maskeri dolu e, zirveleri haline geliyor bu tür zirveler. E, ama sonuç alıcı noktaya ne zaman olur şu dünya ülkeleri? Yani mesela siz e, dünya yüzeyinde e, Birleşmiş Milletlerin savunma gücünlüğünü, barış gücünlüğünü e, doğrudur kullandığına e, kanık oluyor musunuz? Hayır. Evet. Yani böyle bir ilişkisi yeterli istemiş bir, bir, bir, bir, bir, bir örgüt var karşımıza ya çıkıyor. Artık bir örgüt, yani bir, herhangi bir etkinliği olan bir örgüt olduğunu bahsetmek yok. mümkün değil. Bir de şey çok ilginç, birkaç rakam da elimizdeydi. Onlara da kısaca değinil. süre bitti ama yani özellikle dünyanın en büyük ekonomileri G20 ile ilgili konferans öncesinde çıkan bir haber vardı 12 Kasım'da. Yeni bir rapor Oil Change International kuruluşu tarafından G20 ülkelerinin toplam olarak 2013 ve 2014 yıllarında yani 2 yılda 452 milyar doları sübvansiyon olarak fosil yakıtlara verdikten yani petrol, kömür ve benzeri şeylere her yıl 450 milyar dolardan daha fazla fosil yakıt üretimine şey yapıyorlar. Yani bu da zaten gezegenin artık tamamen bilinmeyen bir alana girdiğini yani karbondioksitin yüzde 143 metan gazının sera gazı yüzde 254 ve azotoksitin de 121 arttığını son 200 senede 250 senede gösteren bir durumdan bahsediyoruz. Özellikle metanın %254 arttığı bir dünyada bir de son yeni bir rapor çıktı. Grönland'ın erimesi üzerinde yeni araştırmalar yapılıyor. Dünyanın en büyük buz kütleleri Grönland ve Güney Kutbu'nda da Antarktika'nın sanılanın çok çok daha yakınında denizlerin metrelerce yükselmesine yol açacak bir şey olduğu görülürken burada böyle bir rastgele bala oynanıyor hakikaten. Şimdi aslında bir de şuna işaret etmek istiyorum. Bu G20 toplantısı Türkiye'nin ülke içindeki sınırlı demokrasinin ortadan kalktığı bir dönemde yapıldı. Özgürlüklerin, medyanın susturuldu ki Aklındaysanız Samanyolu grubu da susturuldu. Ee, onlar da yayından tursat şeyinden çıktılar. Çıktılar evet ağlayarak hatta çok Aa, önemli bir e, toplantıyı da bu, videodan gördüm. Yayın, bu ortamda G20 yapıldı. Şimdi e, Türkiye'nin e, konumu itibariyle Batılı ülkelere sunduğu üniticiler ve Suriye konusundaki gelişmeler itibariyle benim korkum işte İbrahim'in belli ölçülerde tekrar e, Türkiye'ye kayması e, bu bölgede e, Türkiye'nin kendi içindeki demokrasinin ortadan kalkmasına e, ve Kürtlerin yalnız bırakılmasına e, yol açabilir. E, ki bunu da görüyoruz. Göçmen krizinde Avrupa ilerleme raporunda Türkiye demokrasisinin otoriter bir rejime dönüşmesine ve bölge ve Türkiye Kürtlerinin batı tarafından ile karşı karşıya kalabiliriz. G20 toplantısı yapılırken bir tane bir ses, tabii ki Paris'teki katliamın etkisiyle toplanan bir Kong toplantı oldu bu. Ama Türkiye'nin iç demokrasi sorunlarına ve bölgedeki Kürt sorunlarına işaret edilmeyen en azından bir, birkaç ülkecilerinin ve Avrupa Birliği sözcülerinin etmediği bir toplantı olarak da altını çizmek lazım. Bildiri yayınlanmadı henüz ama zaten bildirileri çok fazla şey yok. etkin Güçlü bildiriler değildir. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak ama bunların gölgesinde oldu. Benim altın çizmek istediğim husus Türkiye demokrasindeki ortadan kalkışı görmezden gelen bölge ve Türkiye küplerinin taleplerini görmezden gelen ve yanınıza doğru e, bizimle neden olabilecek e, bir e, durum ne karşı karşıyayız gibi geliyor bana deyip kapatayım evet e, yani Gaziantep'te IŞİD'in hücre evi olan bir apartmanda dairesine de baskın yapıldığı sırada e, canlı bombanın <gülüyor> evde kendini patlatması iki kadın, üç çocuk ve cephanelik çıkması da ayrı bir nottu yani, <gülüyor> yani Türkiye'deki e, ortam bu Türkiye Kimse şunu sorgulamıyor. Bu GAYEŞ'e, de El Nusraya, El KD'ye kimler silah verdi, lojistik sağladı, destek verdi. İşte bu G20'de bunların sorumluları var. Evet, peki. Çok teşekkür edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik açık I'll get in and i do a piece Down, slowly, yavaşça aşağı doğru eğiliyoruz, gidiyoruz diyor Alan Toussaint ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir parçaydı. New Orleans Müziği'nin en önemli simalarından şarkı yazarı, orkestra, şefi, yani grup lideri ve her türlü aranjörlüğünü de yapan çok önemli müzisyenlerinden Alan Tussan'ın ölümünün üzerinden biz de yayın yapmaya çalışıyoruz. Burada bir gizli dün akşam zaten etraflıca başlattı onu yapmaya biz de ardından takip etmeye devam edelim. 77 yaşında hayata veda etmiş dünyanın en önemli müzisyenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 2013'te de Amerika'da ee, ulusal e, sanat madalyasını almıştı Obama'nın elinde önemli bir yani anıt gibi bir müzik insanı ve 77 yaşında öldüğünde de bir konserden çıkmış bir başkasına gidecekken kalp krizinden gittiğini de belirtelim evet açık radyo burası 94.9 ve tekrar dönüyoruz konularımıza şey önemli Suriye'deki yani Avrupa ya Avrupa'ya kaçan mülteciler konuşmuş. Belki günü sözü olabilir önerim bu. Ee, burada olanlar, yani Paris saldırısında olanlardan bahsediyor. Burada olanlar, Suriye'de her gün yüz defa yaşanıyor ve bu beş yıldır devam ediyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyoruz diyorlar. Esat da aynı şeyi söyledi biliyor musun? Evet, yani olan şey bu. Olan bu evet. Suriyedeki durum bu. Evet, dünyada olan şey de aslında iki açıdan aynı şey yaşıyoruz. Mesela şimdi bir yandan bu devam ediyor ve giderek artarak işte Lübnan'ı, Libya'yı, Yemen'i ve belki artık Türkiye'ye doğru da yavaş yavaş gitmekte olan bir şey var. Çin'e alarak devam eden bir şiddet dalgası Avrupa'yı da yer yer böyle bu şekilde tamamen masum sivil insanların paramparça edilmesiyle gündelik hayatlarını yaşamaya çalışırlarken bir yandan da tabii iklimle ilgili muazzam şeyler oluyor. Onlardan da bahsetmeliyiz. Şimdi iklimle ilgili son şansımız olduğuna dair oldukça önemli şeyler var. Yani bir an önce artık tedbiri almak yoksa bu işin içinden çıkılamayacağını belirten de pek çok şey vardı. Belirti Paris zirvesine doğru da Böyle gidiliyordu. Fakat G20 zirvesindeki ülkelerin tamamı zaten bunun aksi yönde. Yılda 452 milyar dolarlık fosil yakıt sübvansiyonu yapıyorlar. Ve yenilenebilir enerjiye yani e, güneş enerjisine ki son 6 yılda Bill McEwan'ın bize yolladığı... E, Forum'a yolladığı açılış videosunda söylediği gibi son, sadece son 6 yıl içinde %80'lik büyük bir düşüş kaydetmesine rağmen ve G20'de mesela Türkiye gibi Güneş bir Güneş ülkesinin aslında doğudan batıya uzanan binlerce kilometre, kilometrelik alan içinde sayısız Güneş paneli kurulabilecek yer olmasına rağmen buna destek vermeyip ve bu bu fırsatı kaçırmaları ve ve 4 katı yenilenebilir enerjiye yapılan yardımların bu G20'deki ülkelerin yani bu muazzam bir riyakarlığı, çift standardı ortaya koyuyor ve bu şekilde mümkün değil. O şey International'ın bu kampanyalarını yürüten, bu araştırmayı ortaya koyan kişi Alex Dukas'ın söylediği şu, sözcüsü yani, iklim değişikliği sorununa eğer bir yandan da fosil yakıt üretimlerini destekliyorsak baş etmemiz imkansız. Bu bir riyakarlıktır, çift standarttır diyorlar. Böyle bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım mesela. Evet. Hemen görüyorsun değil mi? Cumhurbaşkanı'nın solunda yer alıyor. Evet. Resimlerde. Sadıçın. Evet. Ee, 2009'dan beri yani Kopenhag'daki bu büyük sözlerden sonra zirveden sonra yüzde otuz beş arttırmış. Ya yani altı sene içinde desteğini, sübvansiyonlarını yüzde otuz beş arttırmış. <gülüyor> ne diyeceğin insan bilemiyor. Ve vergi indirimleri şirketlere ee, muazzam sübvansiyonlar veriyorlar. Ee, Japonya, yani, Rusya, yani, Çin, Güney Kore. Eh, i̇şte böyle gidiyor. Iş. 140 ülkenin toplandığı zaman ne diyecekler Paris'te? Merak ediyor insan ama bu şeyi yani giderek ısınan gezegenin artık tamamen bilinmeyen bir alana ürkütücü bir hızla sürüklendiğini söyleyen Birleşmiş Milletlerin kendi raporu var. Yani WMO yani Dünya Meteoroloji Örgütü bizzat dünya artık hiç bilinmeyen bir yere çok tehlikeli alanlara sürükleniyor karanlık sulara, bilmediğimiz alanlara işte demin Ali Bey'le de konuşurken verdiğimiz rakamlar yani metan Son 250 yıl içinde 254 ha yüzde 254 karbondioksitte 143 şeyde azotoksitte yüzde 121 artmış durumda ve bu durdurulacak gibi gözükmüyor. Bu arada ben de Türkiye'den bir ekleme yapmak istiyorum hı. bu savunmalar ve verilen sözler ya üzerine yapılacak yapılmış olan açıklamaları Ali Koç'un değerlendirmesi en son kapitalizm çıkışı. İlginçti. Eşitsizliği gidermek için kapitalizmi ortadan kaldırmak lazım diyordu. Kapitalizmin en, en büyük besleyenlerinden bir tanesi de fosil yakıt sektörü. Ve bu fosil yakıt sektörünün çevreye verdiği zararlar zaten kapitalizmin dünyaya verdiği zararları 2 misli, 3 misli, 4 misli olarak arttırıyor. Ama yani Ali Koç'tan bunları dinlemek tabii ki kameralar karşısında bu konuşmayı dinlemek insanı bir umutlandırıyor. Türkiye'nin önde gelen kapitalistlerinden, işverenlerinden bir tanesinin bu çıkışı yapması ama Koç Holding'in enerji grubunun elektrik üretim santrallerine baktığınız zaman da fosil yakıtlarla alakalı oldukça yakın ilişkileri olduğunu görebiliyorsunuz. Belki tekrardan bunların güncellenmesi gerekebilir ama enerjihatlısı.com'dan aldığım verilere göre... Koç Holding Enerji Grubu elektrik üretim santralleri arasında TÜPRAŞ var full oil ile çalışıyor. Entek Doğalgaz Termik Santrali var doğalgazda. Entek Bursa Doğalgaz Termik Santrali var doğalgazda. TÜPRAŞ Ali Termik Santrali var full oil ile çalışıyor İzmir'de. TÜPRAŞ Batman Termik Santrali var gene full oil ile çalışıyor. Koç Üniversitesi Doğalgaz Termik Santrali var doğalgazda çalışıyor ve yapım aşamasında olan ya da daha doğrusu yapılacağı söylenen karar verilen Ayers Termik Santrali var Adana'da. O da ithal kömürle çalışacağı söyleniyor. Bunların yanında hidroelektrik santralleri de var. Devasa HES'ler de var. Kepeskaya, Boztepe, Kumköy, Damla Pınar HES projelerinden de binlerce megawatt elektrik üretilmesi karşılığında derilerin suyu kesiliyor. Bir yani, de neyle çalıştığının ötesinde tüpraş ne? Tüpraş ne? Fosil yakıt işlemeye <gülüyor> işleyen bir şey. Yani evet. atıl gelirini. Oradan elde ediyor fosil yakıtlardan yani. Neyse. Yani açıklama yapıyoruz bu açıklamayı yaptıktan sonra da kazandığımız yani kapitalizmin ne kadar güçlendiriyoruz ya da nereden bu bunun ekmeğini yiyoruz diye düşünmenin de biraz da faydası evet, var. Kameralar karşısında konuşmak kolay. Hayır bir de kameralardan da soru sorsalar bir de bu şu kömür yakıtlı santraller ne oluyor sayın diye sorsa mesele kalmayacak. Herkesin ilk önce kendi kapısını temizlemesi lazım. Madem böyle bir eleştiri getiriyoruz kapitalizme ilk önce kendi şirketimizden başlayabiliriz. Yapmayacağız diyelim mesela Ayas'taki Termik Santrali Ayas Termik Santrali'nin adana'yı. Onun yerine güneş, de, evet. güneş panelleri kuracağız ya da rüzgar uygun bir yerde halkla konuşup uygun yerlerde yapacağız diyebilirler. Neyse ben ilginç bir çok önemli bir haber daha 12 Kasım tarihli bir habere bu şeyi konuşma fırsatı bulduk bu haber üzerine forumda ama bir kez de burada dinleyicilerle konuşalım. Financial Times, dünya kapitalizminin en önemli finans sektörünün yayın organına bir şey verdi John Kerry. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, savaş kahramanı John Kerry malum. Ee, Diyor ki COP21 diye adlandırılan Paris'te taraflar arasında görüşmeler, konferans, iklim için benim hayretten ağzımı açıkta bırakan bir demeç verdi. Kesinlikle Paris'ten çıkacak şey bir antlaşma olmayacak demiş. Yani Kyoto gibi bağlayıcı salım, karbon salımı indirimleri, hedefleri olmayacak demiş. Nasıl? İlginç. Ee, Hangi bilgi dayandırarak söylüyor bunu? E, biz yap, yapmayacağız şey diyor yani. Hmm. Financial Times'a veriyor. Dünyanın e, finans merkezi. Söz... kendi kaynak söylüyor. Tam pardon yanlış anladım. Hmm. Finans e, Financial Times'ı vermiş. Yani biz ve ondan sonra da hemen arkasında bu geçen e, Çarşamba oldu. Ee, hemen arkasından da bir üniversiteye gitmiş demiş ki Old Dominion Üniversitesi'ne biz aslında bak azimli kalıcı sağlı, e, sağlam kalıcı ve her, her şeyi içine alan bir e, antlaşmaya da yapacağız. Hedefimiz budur demiş. Hem bağlayıcı bir antlaşma yapmayacağız diyor. O çıkmayacak diyor. Hı hı. Ama e, şimdi şöyle bir şey var. E, mecburlar aslında bir antlaşma çıkartmaya çünkü zaten e, Kyoto Protokolünden sonra bir şey kalmadı ve bütün dünya bunun peşinde e, ve muazzam işte sivil e, hareketlilik de başladı dünyanın dört bir tarafında bastıracaklar. Peki niye böyle konuşuyor? E, belli değil şey Fransa'nın bu olaylardan önce oluyor tabi bu söyle hatırlatayım. Laurent Fabius de demişti ki Reuters'a Reuters' anlatıyor yani belki de karış kafası karıştı diyor John Karen. Evet. yani evet. uluslararası bir antlaşma yapmak zorundayız e, tehlikeli seviyelere ulaşmadan diye açıkça söylemiş François Hollande devlet başkanı Fransa devlet başkanı da demiş ki olmaz öyle şey demiş e, o da perşembe günü konuşmuş eğer bir hukuki olarak bağlayıcı bütün ülkeleri bağlayacak bir antlaşma olmazsa o zaman zaten bugüne kadar verdiği her ülkenin yaptığı taahhüdü, yükümlülüğü yerine getirmesine imkan yok, olmaz demiş. Benim kanaatim şey değil, kafa karışıklığı yok burada. Ee, ben de Laurent bir şey. Fabius de aynı fikirde diyeyim evet follow the money yapıyorum ben parayı takip et diyorum şimdi uzun boylu bir tek bizde konuşuldu zaten bilebildiğim kadarıyla açık gazetede bir de yeşil gazetede konuşuldu Endonezya'daki bu 21. yüzyılın en büyük faciası iklim faciası diye geçen El Niño ile de beraber şey yapılmış orman yağmur ormanı yangınları hatırlıyoruz değil mi hepsini evet yani yüz bin yangın. Yüz bin yangın çıkarılmıştı ve kastan çıkarıldığı söyleniyordu. çeteler tarafından ve kesilip ağaçların yerine palmiye gibi bir şey, hurma gibi bir şey dikiliyor. Onun yağı bir iki yılda hemen büyüyor ağaçta. Yağ çıkarılıyor. Ondan da işte yiyecek maddeleri patlamış mısırın yağ da oradan çıkıyor. Dudak ruju da oradan çıkıyor. Filan ama en büyük gıda firmaları var. 20 büyük gıda firmasına yöneliyor ve yiyecek içecek üretenlere ve diyorlar ki yapmayın, bunları desteklemeyin. Çünkü dünya yok oluyor. Orangutanlar değil sadece ve çok benzersiz leoparlar filan. Ayrıca komşu ülkelere de sirayet ediyor. Bilmem ne ortalık güneş görmüyor filan. E, bu gıda şirketlerinden bir kısmı olur. Biz artık e, bu kaçak kesilmiş şeylerden almayacağız diyorlar. Kontrol edeceğiz. Bir kısmı daha hayır. Biz devam edeceğiz diyorlar. Bu devam edeceğiz diyen şirketlerden birinin en büyüğünün adı Heinz. Ketçap ve aynı zamanda gıda şeyleri yapıyor Heinz. Gıda. Mayonez de var. Mayonez de var değil mi? Evet. Bir de Kraft var. Kraft en büyüğü zaten peynir meynir yapıyor. Onda mayonezi var mı bilmiyorum ama birleştiler bunlar ve en büyük oldu. Onlar uymuyor. Biz böyle yola devam edeceğiz dediler. Peki John Kerry'nin karısının adını biliyor musun? El Kerry ile. Heinz onun? Kraft mı? Heinz. Heinz. Yani büyük Heinz servetinin varisi. Daha önceki sahibiyle evliydi. Evet. Ondan, o ölünce. John Kerry ile evlendi. Servetti oraya geçti. Bil bakalım arada bir para bağ var mı? Bilmiyorum. Olması gerekiyor. Ama benim teori, temel teorim de sizin söylediklerinizi destekleyecek nitelikte. Çünkü muhtemelen siyasetçiler şu anda kendi koltuklarda ot oturdukları sıcaklıkları korumaya çalışıyorlar. Yani dünya üzerindeki genel sıcaklığın iki derecelik artmasından ziyade kendi oturdukları koltuklardaki poposun, Popoların. popolarının popolarının popolarıyla koltukları arasındaki o sıcaklığı koruma dertlerindeler. Çünkü Cambridge Sürdürülebilir Yönetim Enstitüsü'nün yayınladığı yeni bir analizi var. İklim değişikliğinin finans piyasalarına etkisine odaklanan ilk bilimsel çalışma niteliğinde aynı zamanda bu çalışma. Cambridge'den araştırmacılar öncelikle iklim değişikliğinin 35 yıl sonraki, sonraki verilere ekonomik verilere ayrıca önümüzdeki 5 yıl içerisindeki finans piyasalarına nasıl etki edebileceğini analiz etmişler. Araştırmaya göre kısa vadede Siyasal önlemlerle küresel ısınmanın sınırlandırılması kısa vadede real ekonomiye ve finans ekonomisine olumsuz etkileri olabilirmiş. Hmm. Beş yıllık bir süreçten bahsediyoruz ama. Ama şöyle bir durumda ortaya çıkıyor. Ee, uzun vadede dünya ekonomisine olumlu yansımaları olacağı da... Böyle bir durum da var. Yani böyle bir olacağı da söyleniyor aynı zamanda. Hı hı. Araştırmada küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşılabildiği takdirde gayri safi küresel haslanın %20 civarında artış göstermesi beklendiğine dikkat çekilmiş. Yani oturduğunuz yerdeki sıcaklığı koruyup ondan sonra ben bu koltuktan kimse o koltuğa yapışmıyor herhalde Esat gibi. Diğer yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden bahsettiğimiz zaman o koltuktan kalkıyorsunuz ya da İngiltere gibi. Bakın Tony Blair kalktı gitti danışmanlık yapmaya başladı. Evet. Yani aynı zamanda Kerry de kalkacak ve ondan sonra çeşitli şirketlerde danışmanlık yapmaya başlayacak. En yakın şirket hangisi? Aha. Hanımefendinin şirketi efendimin mirasçısı olduğu şirketleri. Yani buna göre o sıcaklığı düşünüp kendi şirketlerinin 5 yıllık kazancı için dünyanın 35 yıllık içerisindeki bütün kazancını heba etme peşinde olduklarına dair bir izlenim de edinilebilir belki. Evet. Bir teori aynen, bu sadece. Bu, böyle düşünebiliriz. Fakat bütün bunlardan kurtuluyoruz. Yani dünyayı bir kere G20'den çıkan kesin bildiri kesenin ağzını açın terörün belli kırılsın diyor sabah. İşte biliyorsun Büyük Koalisyon diyor Türk Çok güçlü mesajlar küresel teröre karşı. Buradaki para nereye harcanacakmış? Sabah gazetesinde o para kesenin ağzına açıldığı zaman ki harcanacak para nereye gidecekmiş? Terörle mücadele, polise. Kim, askere, hangi polise? Terörle mücadele edecek polise. Yani dünya genelindeki her ülkenin polisine mi? Yok. Yoksa sadece Türkiye'deki polise mi? Ya da Suriye'deki polise Herkes mi? Herkes kendi polisine. Herhalde. Ne Yani güvenlik devleti şey mi yapıyor? soruyorsun sabah sabah. Ya, Kolektif Pasar'da. teröre keskin tavır Star mesela söylemiş. Biraz az kazanın fakiri tahrik etmeyin diyor sermaye sahiplerine. Erdoğan konuşmuş. Davutoğlu'nu pek göremedim. Akıllı telefonlarla alakalı da aynı şeyi söylemişti. Öyle mi? Evet. Tavrik ediyorsunuz fakirleri Bir şey söylememişti ama ediyorsunuz mi? Kolektif teröre net tavır alalım işte falan Filan peş diyorlar. Ee, dünya işçilerinin lideri sendikacıdan da Erdoğan'a sizin gibi bir lidere dünyanın ihtiyacı var demiş. Neyse. <gülüyor> İntikam alınıyor galiba. Ha. İntikam alınıyor. Rakka bombardımanına Paris mesajlı füzelerle beraber başlanmış. From Paris with love. Paris'ten sevgilerle mesajları yazılmış. Rakka'da kullanılan bombaların üzerine. Hmm. Ardından gönderilmiş Rakkaya bu bombalarda. Kimi vuruldu, kaç kişi öldü bununla alakalı pek bir haber yok. Sormayın siviller var mı arasında ya da kaç militan var. Ama cihatçı John öldürülmüş. Bu kafa kesen uzun boylu İngiliz evet. vatandaşı olduğu söylenen kişi öldürülmüş geçen gün. Bir hava saldırısında. Kesinleşti mi? Ee, evet. Öyle söyleniyor. Ben biraz daha formüller üzerinde duracağım şimdi. Bu yalnız I Love Paris i, şeyin. Görsünün bestesidir, değil mi? Onu çaldım. Kaç tane garson var? Gördünüz mü bu g 20de şey kullanılan garsonların sayısını? Sayayım bir masada. Herkes için ayrı bir garson var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 devam ediyor. 40'ı bulmuştur. Fotoğrafı gösterip evet. size belki yarın üzerine evet. tartışırız. Bu G20 yemeği. Çok evet. beğendim. İyi bir formül bu. Kurtarır durumu yani. Her kişi için ayrı bir garson. İstihdam işte bu En az, en az, bir, en az bir. İstihdam. istihdam, evet, istihdam. Fakat e, asıl e, dünyanın kurtarılması, kurtarılması formülü kesin olarak çözüldü. Bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Planetary resources e, şirketinin başı ve baş mühendisi Chris Lewicki konuşmuş. Ve demiş ki tarih boyunca hükümetler yeni ufuklar açtılar. Yeni sınırları geçtiler. Yeni savaşlar açtılar. Yeni ülkeleri işgal ettiler. Hayır. Yepyeni kanunlar çıkararak açtılar. 1862'de mesela Homestead Act açtılar ve dünyada özel şirketlere altın ve kerestenin yolunu açtılar demiş. Şimdi de HR2262 bunu aklında tut her zaman sorabilirim sınav olarak 22-62 senin aklında kalması gereken olmazsa Selahattin'den de kopya alabilirsin her, 22 22.62 çıktı kanun o nedir onu da söyleyin altına yazalım bu, bu kanunla yeni bir ekonomi ve yepyeni, insanlığın sürekli büyümesi ve refahı için yepyeni yollar açılacaktır demiş günün sözü asrın sözü olur bu ya bu gezegen dışı ekonomi için ebediyen hayatımızı dünyadaki hayatımızdan çok daha iyisini sağlayacaktır demiş. Yani uzayın özelleştirilmesine geçinen kanundan hmm. bahsediyor. Bir şey oyunu vardır bilir misin? Finders Keepers diye. Yok ben Bingöl'de taş toplama oyununu biliyorum. Beş taş gibi bir şey bu da. Yani İlk bulanın olur. Neyi bulursan buldun mu senin olur. Siz oynamaz mıydınız oralarda bu oyunu? Bulanın olur. Neyi? Bulanın olur mu? Bir yere gizli bir şeyler saklanır mesela. Kim bulursa o onun olur. Gibi. Sahibine olur. olur? Onun sahibine? O, o sahibi yok. Önemli. Olur. Önemli değil Hı. onun. Yani böylece platin gibi değerli madenler ya da demir gibi metaller ya da su o da uzayın uzay, uzayın petrolü demişler. Ayrıca da çok güzel bir şey bu. Ve göksel bir oyun başlamış oluyor. Bir ufak pürüz var yalnız. Onu da nasıl atlatırız? Biraz önce hem Ali Bilge ile konuşuyorduk hem de sık sık konuştuğumuz. Bir ufak pürüz var bunun etrafında. Amerikalılar 1967 uzay antlaşmasıyla bağlı bütün ülkelerin bağlandığı gibi Britanya'da Fransa'da Rusya'da hepsi de yani uzaydaki ay ve diğer göksel cisimler ulusal olarak egemenlik konusu olamazlar mülkiyet konusu olamazlar kullanım ya da işgalle ya da başka herhangi bir yöntemle sahip olunamaz diyorlar olsun bunu da çiğneyecek herhalde Amerika ve şirketlerine veriyor. İnsanlığın kurtuluşu böylece gerçekleşiyor. Evet. Ama bir yandan da sadece dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye haricindeki ülkelerde bu uzay çalışmaları devam etmiyor. Aynı zamanda Türkiye'de de Bingöl, e, Bingöl Merkez Sarı Çiçek Köyü'ndeki e, meteor arama çalışmaları da devam ediyor. Elazığ ve Muş olmak üzere çevre illerden gelen yüzlerce kişi Sarı Çiçek ve Ekin Yolu Köyü kırsalığında eşiyle çocuğuyla göktaşı aramaya devam ediyormuş. Biliyor musunuz olayı? E, duymuştum. Bir düşen göktaşı var gramını 60 dolardan satın almaya başlamış Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Avrupa Birliği'nden gelen astronomlar ya da aracılar ve bölgeye akın akın insanlar geliyor bölgeden ve tırım tırım göktaşı arıyorlar gramının altından daha değerli oldu ve bu nedenle geldiğini söylemiş Şivan Aksoy. 1 milyon lirayı aşan meteor meteoritin satışının yapıldığı köyün sakinlerinden Baltızı ve Kayınvalidesi'nin ısrarıyla çıktığı aramada şu ana kadar ele geçen en büyük parçayı yani 1,5 kiloluk meteoriti bulan Hasan Beldek ise 350 bin liraya kadar çıkan teklifleri şimdilik reddediyormuş. Türkiye'de de yapılıyor çalışmalar, uzay çalışmaları yani. Öyle şey değil. Ki. Ama bu uzaya gidip oradan getirmek... Uzayın buraya gelmesi varken uzayın ee, neye gerek var? Haklısın yani sen de haklısın. Bir çok hoş bir haber daha vereyim. Ee, şimdi bir çocukların bir mücadelesi başlamıştı. Bundan zaman zaman bahsediyoruz işte Hollanda'da vatandaşlar küresel iklim değişikliğine karşı hükümete karşı dava açmışlardı. Amerika'da da çok önemli bir şey oldu. Ee, çocuklar. Bayağı ciddi bir dava açtıla işte federal hükümete e, hatırlıyorsun. Ve dava başlıyormuş işte. E, 21 çocuk yaşları 8 ile 19 arasında değişiyor. 19 yaşındaki de artık delikanlı ya da genç kız sayılabilir. Ama e, 8 ile 19 yaşları arasında değişen 21 genç Kişi aralarında mesela 13 yaşındaki Isaac Bergen var, 10 yaşındaki Avery McRae adlı kız var filan. Hükümetin bunu anlaması lazım. İklim değişikliği gerçektir, şu anda oluyor ve kendi başlarına düzelmez. Onun için de hükümetin ilk önceliği bu olmalıdır diye dava açıyorlar. Bu 10 yaşındaki çocuğun kız çocuğun söylediği şey bu. Fakat şimdi davada yeni bir gelişim olmuş. Olur veriyorum. Hazır mısınız? Evet. Mesela, Hazırız. E, National Association of Manufacturers yani İmalatçılar Birliği Amerika'nın ulusal Amerikan e, Yakıt ve Petrokimya Üreticileri Birliği AFPM Amerikan Petrol Enstitüsü yani bunlar bu üç kuruluş zaten dünyadaki bütün, şey Amerika'daki en büyük bütün petrol şirketlerini de temsil ediyor. Exxon Mobil'i, BP'yi, Shell'i ve Koch biraderleri şirketlerini çocuklara karşı savunmaya girmişler. Nasıl? İlginç. Hı? İlginçmiş. Yani bu, bu böyle gidemez demişler. Tamamen yanılıyor bu dava bizi çökertmek için bu çocukların açtığı dava demişler. Bir tarafta 21 çocuk, öbür tarafta dünyanın en güçlü şirketlerinin gördüğü davası. Sen mahkemede olsan kimi çocukları mı desteklerdin, kimden yana tavır alırdın yoksa dünyanın en güçlü fosil yakıt şirketlerinin birliklerine mi? Ben her zaman söylemişimdir iyi olan kazansın diye. İyi olandan taraf alırım ben. Aferin. Bu cevabı beğendim. Artık kapatabiliriz. Türkiye'de medyanın durumuna yarın geçeriz. Elimizde güzel haberler verdi. Ama bu çocuk bu son cevap beni yarına kadar götürür. Ee, çıkışta gene Alan Toussaint çalalım. Alan Gün Düşü çalalım bari. Daydream hayallerimizin peşinden gidelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. caste